Deve idrarını içme hadisiyle ilgili. Evet. Yani deve idrarını bu hadise binaen inkar edenler var bu hadis-i şerifi. Anladım. Bizler bu hadisi nasıl anlamalıyız hocam? Evet. Son günlerin en tartışmalı konularından birisi. Öncelikle bu hadis değil. Peki nedir bu? Bir olay. Bir bir olay. Vakıa bu. Yani peygamber aleyhisselatü vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra Orayna kabilesi denen bir kabile Müslüman olduğunu söyleyerek gelip Medine'ye yerleşiyor. Ancak Medine'nin havası kendilerine iyi gelmediğinden dolayı hem renklerinde bir sararma hem karınlarında bir şişme ve bir ateşlenme çok büyük bir ızdırap meydana geliyor bu insanlarda. Gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a durumu anlatıyorlar. Medine'nin havası bize iyi gelmedi. toprağı suyu iyi gelmedi. İşte gördüğünüz gibi karınları şişmiş böyle. Çok ağrımız var. Renkleri de sapsararmış. Bize bir çare. Bu hastalığımıza bir ilaç Ya Resulullah tavsiye et diyorlar. Aleyhisselatü Vesselam da zekat develerini otlatan bugün ama yasak oraya gidemezler. Kubanın arkasında bir yer. Zekat develeri orada yayılıyor. Çobanı çağırıyor. Diyor ki bunları al götür. Develerin sütlerini sağsınlar. Sonra affedersiniz idrar yaptığında idrarını bir kaba toplasınlar. Sütle idrarını karıştırıp içsinler. Şifa bulurlar inşallah diyor. O insanlar, o Ureyn'e kabilesinden gelen insanlar, hasta insanlar gidiyorlar. Sütü sağıyorlar, idrarı da alıyorlar, karıştırıyor, içiyorlar ve iyileşiyorlar. İyileştikten sonra bu olay bizi ilgilenmiyor ama hadis olduğu için söyleyeyim. Çobanı, onları götüren, o iyilik yapan o insanı önce öldürüyorlar. Sonra gözlerini çıkartıyorlar. Sonra dinden dönüyorlar. Ondan sonra da İslam devletinin zekat olarak toplamış olduğu develeri sürüp alıp götürüyorlar. Dört tane suç işliyorlar ya. Yani ayrı bir konu. Şimdi bu hadis bahane edilerek, hadis diyorum bu olay bahane edilerek hadisin bize, hadislerin bize sağlam gelmediğini dolayısıyla çürük olduğunu ve hadisi İslam'da teşri olarak, kanun olarak Kanun kaynağı olarak ikinci kaynağı kabul edemeyeceğimizi iddia ediyorlar. Yani nasıl olarak da bir CD içmesi Tabii. gerektiğini, idrarı şimdi, içmesi gerektiğini... Elbette. Diye. Diyorlar ki şimdi bir peygamber... Nasıl bunu söylerdi? Yani? İdrar gibi pis bir şeyi efendim o insanlara, o hasta insanlara nasıl tavsiye eder? Bunu akıl kabul etmiyor. E bunu efendime söyleyeyim, izan kabul etmiyor. Bunu bir e, ilerici, çağdaş bir insan anlamaz. Bunu anlatamayız. E o zaman... İşte hadis dediğiniz ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü dediğiniz, tavsiyesi dediğiniz, dolayısıyla dinde ikinci kaynak olarak, dinde ikinci kaynak, teşriği kaynağı, kanunlaştırma kaynağı olarak söylediğiniz sünnete itibar edemeyiz. Dolayısıyla Kur'an tek kaynaktır, sünneti bir kenara bırakarız diyorlar. Bunu söyleyen insanlar muhalata yapıyorlar. Muhalata ne demek? Hakkı batıl göstermek için yapılan uğraşların bütünü cerbez'e. Muhalata. Yani hak var şurada. O hakkı batıl gösteriyor. Çeşitli hilelere batıl göz. Öncelikle tespitini yapalım. Bu neymiş bir olay, vaka. Bu vakanın olduğu dönemde Aleyhissalatu vesselam ister vahile böyle yaptıkları vakitte şifa bulacaklarına dair vahiy alsın. İsterse o günün tıbbi tecrübesine dayanarak. Çünkü o gün çöl Arapları bu tür bir hastalıkta affedersin deve idrarıyla sütünü karıştırıp içiyorlar. Ulema bazıları diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir tavsiyede bulunması bazılarına göre vahiydir. Bazılarına göre de hayır o günün tıbbi tecrübesidir. Tıbbi tecrübesine binaen böyle bir şeyi tavsiye etmiştir ve tecrübe yapıldığından da onlar da iyileşmiştir. Biz bu tarafı olayı anlattık. Ha, gelelim şimdi bu olayla ilgili hüküm ne? Öncelikle bu olay idrarın içilmesi ve kullanılması haram edilmezden önce vuku bulmuş bir olaydır. Bak, buradan sonrasını söylemiyor. Mughalata bu işte. Bundan sonrasını söylemiyorlar. Kitabın ayetin hani var ya Bektaşi hikayesinde. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَةِ Bektaşiye niye namaz kılmıyorsun demiş. E, Allah diyor ki وَلَا تَقْرَبُوا Namaza yaklaşmayın diyor. E arkasını oku. Arkasını ben bil Mekke hafızı mıyım? Bilmiyorum diyor. Ve sukar kara. Serhoşken yaklaşma. Şimdi buraya kadar getiriyorlar. Bundan sonrasına e ben Mekke hafızı mıyım diyor. İlim adamına yakışmaz. Ahlak, ahlaki hamideye, sahip ilim adamına yakışmaz. Bu olay, buraya kadar doğru olay. Ama bundan sonrası, bu olay idrarın kullanımının yasaklanmasından öncedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki İstenzihu minel bevli فَاِنَّ ekser عَذَابِ الْقَبْرِ minhu, Bevil'den, idrardan şiddetle sakının, çok uzak durun. Çünkü kabir azabının çoğunluğu ondandır. Ne yaptı? İdrarın kullanımını tak diye yasakladı. Vahiyle geldi, idrarı yasakladı. Sahabeden birisi, bir hadis daha okuyayım. Sahabeden birisi, çok affedersiniz, elbisesine sümük bulaşmış. Ve o sümüğü Giderdikten sonra tekrar su bulup yıkamaya çalışırken görüyor. Su arıyor çünkü su yoktu ki gibi o zaman. Aleyhisselatü Vesselam da ki, bu kiri bakın, necis ayrı bir şeydir dinde kir ayrı bir şeydir. Tamam bu Bunları fark edin. Sümük veya balgam kirdir. Ama necis dediğimiz namaza engel bir hal değildir. Namaza engel bir hal değildir. Onu giderdikten sonra orada eseri kalsa bile namaz kılabilirsin. Namaza engel değil çünkü kir. Diyor ki inna ma tagsilu thaubaka min el-bawli vel-gha'iti. vel ve kan ve el-qayi. Elbiseni zorunlu olarak namaz kılarken yıkaman gereken bevil, idrar. Gaita, Ka kan, kusmuk. Ne yaptı şimdi? Kanla idrarı eşit zikretti. Kan içmek nasıl yasaksa, haramsa, idrar içmek de aynı şekilde yasak ve haramdır. Niye? Çünkü necistir. Ne dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam? Necistir. Sahabeden birisi, birisi, bir hükmü bilmediğinden dolayı idrar içtiğinde ne dedi? La taud. La taud böyle bir şey bir daha yapma. Eme tarifi, ennel bawl necisun fi dinina. Bilmiyor musun ki idrar bizim dinimizde necistir. E, madem ki din ilk başta böyle bir olay, o günkü tecrübeye binen helal, daha sonra idrak içimi de kullanımı da haram kılınmıştı, bitmişti. O zaman bu olayı niye getirip de temcit pilavı gibi öne sürüp bitmiş bir olaydan efendim hadisin Sahih olmadığını, bize sağlam aktarılmadığını, dolayısıyla çürük olduğunu, delil olamayacağını başımızda boza pişirip duruyorsun. İdrar pistir, necistir, asla kullanılamaz. Bitti bu kadar.